1024, numaralı konu, iman edip imanlarına zulüm, şirk karıştırmamış olan kimseler için emniyet vardır, mealindeki ayetin sahabilere ağır gelmesi, evet, iman edip imanlarına zulüm, şirk karıştırmamış olan kimseler için emniyet vardır, onlar doğru yoldadırlar, enam, 6.sur 82, ayeti kerimesi Hazreti Peygamber'in sahabilerine çok ağır geldi ve, ey Allah'ın Rasulü, bizim hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki, dediler, bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu,